Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, gezegenden kültürü sanat haberleri getirdiğim bu programın ikinci yarısını Berlin'deki evinin balkonundan sizlere sanat haberleri getiren... Kendi projelerinden bahsedecek olan küratör, yazar ve eğitmen dostum Övül Övdurmuşoğlu'na bırakacağım. Ee, öncelikle onu biraz tanıtmak isterim ve bu programın vesilesini açıklamak isterim. Evet bir küratör, yazar ve eğitim alanında da dersler veren bu alanda da çalışan bir isim Övül Övdurmuşoğlu'nu. Onu geçtiğimiz programlarda da gönüllü muhabir olarak davet etmiştim. Farklı coğrafyalardan özellikle bir yana haberleri paylaşmıştı bizimle. Ben de onunla söyleşi yapmıştım. Bunlara da referans vermek istiyorum. Hazır evlerden çalışmaya devam edebildiğimiz ölçüde devam ettiğimiz ve bu dönemde belki biraz retrospektif olarak da arşivlere, çalışmalara odaklandığımız bir dönemden Geçerken Övül kendi Berlin'deki evinden kaydetti aslında bir video. Ben size ses bölümünü dinleteceğim ve saha e, üyelerine yönelik hazırladığı bir video. Ama kullanmama izin verdiği için de teşekkür ediyorum. Bu e, ses kaydında Madrid'in önemli sanat kurumlarından CA2M, de, e, önümüzdeki yıl açılması planlanan ve küratörlüğünü üstlendiği sergilerden bahsediyor. Kendi diğer çalışmalarına odaklanıyor. Ama esasen bu programın gündemine getirmek istediğim "Di Balcone" adlı e, projesinden bahsediyor. Berlin'de kendi yaşadığı mahalle olan Preslauer Berg'te e, bir küratör ortağı var. Johanna Varza ile beraber. Pandemi döneminde başlattı bu bir proje di balcony e, parantez içinde de life art pandemic and proximity demişler. E, hayat, sanat, pandemik ve yakınlık gibi çevirebilirim. Karantina da birliktelik ruhunu yeniden canlandırmayı ve farklı diyaloglar oluşturmayı hedefleyen ve kendileri de projenin geçtiği Prenzlauer mahallesinde yaşayan Theo Eshetu Olaf Nikolay, Rosa Barba ve Christoph Keller gibi farklı disiplinlerden 50'den fazla sanatçı, mimar, yazar ve kolektifin kendi evlerindeki cam ve balkonlarındaki çalışmalarını sergiledikleri bir balkon projesi. E, ayrıntılarını övül size birazdan aktaracak şüphesiz e, ama biraz daha belki bahsetmek istersem dayanışma mesajı, amacı taşıdığını söylemek mümkün. Sanatçılara gidiyorlar, küratörler Övül ve Yuan'la. E, evlerin balkon ve pencerelerinde sanat eserlerini ikişer gün boyunca, iki gün boyunca sergilemeler istediler. E, ve bunlar fotoğraflandı, belgelendi sonrasında. E, ve böylece bir seçki oluşturuldu. Birkaç isim saydım. Aralarında Raoul Walsh, Olaf Nikolai ve Stern Ram da var. E, çeşitli enstelasyonlar Balkonlardan performanslar, mekana müdahaleler, imajlar, sesler yer aldı. Mesela heykellerini evinin balkonunda sergileyen bir sanatçı Raoul Walsh. Karantina düşüncelerimiz de karantina altına aldığımız anlamına gelmiyor. Sanat ve sanatçılar her zaman halka açılmanın yeni yollarını bulacak diye bu projeye bir katkıda bulunmuş. Böyle ifade etmeyi tercih etmiş. E, bu anlamda... E, özellikle ve sanatçıların işlerine bakmak ve günümüzde belki de toplumla Kamusal alanla, dışarıyla bağlantı sağlayabileceğini düşündüğümüz bir ara kesit olan balkonun güncel sanatta kullanımı bakımından, üstelik de içinden geçtiğimiz şu dönemde birliktelik ruhunu yeniden hareketlendirmesi ve sanat alanından yeni tartışmalar açabilmesi bakımından da önemsediğim bir projeyi hayata geçiriyor. The Balcone Life, Art, Pandemic and Proximity başlığını taşıyor bu proje Övül durmuş onunda Yohan Navarre birlikte kuratorlığını üstlendi bir proje Ben kaydı bitirdikten sonra sözü Övül'e bıraktım da zaten ayrıntılarını sizinle paylaşacak Övüle Açık Radyoda hariçten sanat programında daha önce Ne zaman nasıl yer vermişim? Belki kayıt arşivinden bunları da dinlemek isteyebilirsiniz. Öncelikle web sitesini hatırlatalım. Açıkradio.com.tr Yenilenmişte bir web sitesi var Açık Radyo'nun kullanışlı, daha da kullanışlı eskisine göre. Burada belki Övüldürmüşoğlu'nun adını da aratmanız mümkün elbette. Açık dergiye de e, kültür Yönetimi bölümüne de daha önce konuk olmuştu. Yama projesinin küratörlüğünü üstlendiği dönemlerde onu da hatırlatalım. Ama hariciden sanatın kendi e, programımın yani daha önce övülle iş bakacak olursam da birkaç şey hatırlatmak istiyorum. İlki çok yakın dönemde aslında övülle tam e, evlere kapanmadan seyahat sınırlaması gelmeden hemen önce birlikte Madrid'deydik. Orada onunla bir söyleşi gerçekleştirecektim. O kadar çok başka işle ve birbirimizle sohbetle meşgul ettik ki bunu yapamadım orada. Ama şunu hatırlatayım. Şubat ayında yaptığım programda, Şubat sonu, Mart başında yaptığım programlarda Arko Madrid yani dünyanın en çok gezilen ve Madrid'de her yıl düzenlenen sanat fuarından haberler getirmiştim size. Türkiye'den bu fuara katılan The Pill'in kurucu direktörüyle de hatta bir söyleşi yapmıştım bir başka programda. İşte buradaki kreatöryel seçkilerden birinden sorumluydu Övül oldu ve o programları Arko Madrid'le ilgili yaptığım iki programı takip edecek olursanız hemen Mart ayının başındaki e, hakikaten gerçekten Madrid'e giderek yapabildiğim programlardı bunlar. Arko Madrid'de Övül'ün İş hakkında da daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye'den de The Pill Gallery yer alıyordu. Övül'ün de dahil olduğu, onun da imzasının olan seçki kapsamında diye hatırlatayım. E, geçmiş programlarda Övül e, gönüllü muhabirlik de yaptı. Hariçten sanat programı için benim gidemediğim ama dünya çapında çok, Önemli sanat alanında i̇şte Türkiye'den sanatçılara, katılımcılara da yer vermesi bakımından açık radyo dinleyicilerin de Dinleyicilerin de ilgisini çekebilecek projeler için övüle başvurdum. O çeşitli kayıtlar yapıp gönderdi, sağ olsun. Bunlardan biri, biri Guanju Bienaliydi, 2016 edisyonu, 2020 edisyonunun Eylül ayında yapılması planlanıyordu. Bakalım neler olacak, ertelenmesi söz konusu olabilir elbette. Bütün bienaller, sanat fuarları ve büyük etkinlikler için şu anda yeniden taksiyimlendirme programı. Söz konusu. Ama 20 Eylül 2016'da 11. Guanju Bienniali'ni ele aldığım bir program var. Açık Radyo'da hariçten sanat programının arşivinde bir postla, bir içerikle beraber görebilirsiniz. 2 Eylül 6 Kasım 2016 tarihlerinde The Eight Climate, What Does Art Do? 8. İklim, Sanat Ne Yapar? başlığıyla Maria Lind küratörlüğünde düzenlenen Bu BNL'e e Türkiye'de Ahmet Öğüt davet edilmişti. BNL'in forumuna ise, küratöriyel forumuna ise ömür durmuş oldu. Ve her ikisi Guanyu dönüşünde hariçten sanat programı için benim davetimle uçakta bir söyleşi gerçekleştirdiler. Ben de bunu e, yayınlamıştım. E, 101 sanatçının katıldığı Biennale'de Ahmet Öğüt yeni bir iş ortaya koymuştu 2016 yılında. United adlı bir animasyon çalışması bu. Hem Güney Kore'de hem de Türkiye'de protestolar sırasında hayatlarını kaybeden insanlara saygı duruşu niteliğinde bir e, proje. Sonrasında o dönem Bomonti adı içinde yer alan Alt adlı sanat mekanında da gösterildi e, bu işin bir parçası. Bu işin bir parçası. Ve dediğim gibi Övülün ve Ahmet'in söyleşisinin üzerine ben Kuvancu Beynleri ile ilgili 20 Ekim 2016 tarihli programda bilgiler paylaşmıştım. Bir başka o dönemin yine 2016 yılının dünya çapındaki en önemli sanat etkinliği Brezilya'da düzenlenen São Paulo Bienali ilginç bir şekilde öbür o yıl dünyanın bir ucunda yani Güney Kore'deki Gwangju Bienali'nden hemen hemen hiç ara vermeksizin Brezilya'daki São Paulo Bienali'ne geçmişti ve Live Uncertainty yine bugüne de çok cevap veren nitelikte de bir Başlık belirsizliği yaşamak veya barındırmak için hayatın mevcut koşullarını ve çağdaş sanat tarafından buna dair sunulan stratejileri düşündürmeye çalışan, bir BNR kavramsal çerçevesi ortaya konmuştu. 7 Eylül 11 Aralık 2016 tarihleri arasında yaklaşık 90 sanatçı ve kolektifin katılımıyla düzenlenmişti. Johann Wals küratörlüğünde ve genişte bir eş küratöryel, bir küratöryel destekçi ekibiyle Türkiye'den ise Güneş Terkol The Girl Was Not There adlı yeni bir çalışmasıyla katılmıştı. Sahada bu çalışmanın üretimine Destek olmuştu. E, São Paulo Bienalin'in de içinde yer aldığı geniş e, parkta e, bir kayıt gerçekleştirmiştim. Harici Sanat adına benim yaptığım davetle Güneş Terkoğlu'la övüldürmüş oldu. Açık radyoda e, bu programı, e, bu kaydı da e, yayınlamıştım. E, São Paulo Bienali ile ilgili e, buna. Da bakmak mümkün açık radyo kayıt arşivlerinden buna ulaşmak mümkün hem São Paulo Bienali ile ilgili hem de Guanju Bienali ile ilgili son söyleşim ise sözü e, öyle bırakmadan önce hatırlatayım yine kayıtlardan övülün sesini duyabileceğiniz bir son proje ise benim e, 2018 yılında Berlin'de yaptığım kuratoriyel rezidans süresince Berlin'e yerleşip orada yaşayıp çalışan e, Bir e, grup, küratör, yazar, performansçı, sanatçı, kurum temsilcisiyle Türkiye kökenli Türkçe konuşan diyelim ama Berlin'de yaşayıp çalışmaya devam eden isimle bir seri söyleşi gerçekleştirip Açık Radyo'daki Harajıstan Sanat Programı'nı o dönem Berlin'e taşımıştım. Berlin'den sesler ve haberler getiriyordum. E, bu bağlamda 10 Eylül 2018'de Berlin'de hala yaşayıp çalışmaya devam eden övüldürmüş oğlu konuğum olmuştu. Onun hem Berlin'deki hayatından ve çalışmalarından bahsetmiştik 10 Eylül 2018 tarihli bir programda. Ama esasen hemen birkaç hafta sonra 20 Eylül 2018 itibariyle Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen, politik içeriğiyle ön planda olan bir sanat festivali. Öbüründe küratöyel ekibinde yer aldığı bir festival. Doğru telaffuz etmeye çalışacağım. Almancamın sınırları dahilinde. Steirischer Herbst Adlı bu Ekaterina Dego'nun da başını çektiği bu e, projenin küratöriyel ekibindeydi Graz kentinde. Şimdi bu projenin yeni versiyonunun da 2020 sonbaharda yine Eylül ayında Graz'da düzenlenmesi planlanıyor. Tarihler değişmezse elbette. Burası için bir gazetede e, çıkartmışlardı farklı dillerde. Türkçe kısmının editörleri arasında övül de var, övüldürmüş oldu. Evet. Şöyle başlıyordu, o kısımda bitireyim. Sevgili okuyucular, biz çokuz ve çoğunluğuz. Farklılıkların çoklukları ayrıştırmak üzere kullanıldığı ve birer şiddet unsuruna dönüştürüldüğü günlerden geçiyoruz dünya üzerinde. Her şeyin hikmetinden sual etmemiz gerekiyor. Elinizde tuttuğunuz bu gazete 51. İştarişer Herbs Festivali'nin çerçevesinde Açık Sorular Bürosu ve Yukus Derneği ortak çalışmasıyla üretildi. Yola çıkış noktamız ise politik ve edebi duruşuyla Nazım Hikmet ve başyapıtı Memleketimden İnsan manzaraları. Böyle bir çıkış noktası vardı Şahit 10 Eylül 2018 tarihli hariçten sanat programını Açık Radyo'nun web sitesinden dinlersiniz. Şimdi sözü balkonlarda adeta mini sanat mekanları yaratan Berlin İstanbul arasında yaşayıp çalışan küratör, yazar, eğitmen, övüldurmuş oğluna bırakıyorum e, balkon adını verdiği ve Berlin'de e, ortağı olan küratör Johanna Varza ile birlikte karantina döneminde dayanışma mesajı ve sanatın gücünü de belki gösterdiği e, projesini anlatsın ve diğer çalışmalarından da size güncel haberler getirsin diye. Ben programcınız Çenenk, önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Şu anda Berlin Sanat Üniversitesi UDK'da mezuniyet sonrası araştırma programı Graduate School'da mentor ve program yönetmeni olarak çalışıyorum ve aynı zamanda da e, Braunschweig Sanat Akademisi'nde e, bu yaz e, döneminde e, sanat ve teori dersleri e, vermeye de başladım. E, aynı zamanda e, Berlin, Almanya dışında da birçok çalışmam e, var. E, bu yıl gerçekleştirdiğim etkinliklerden, etkinliklerden bir tanesi de e, Arco Madrid Sanat Fuarı'nda E, yeni Galeriler e, kısmının e, küratörlüğünü üstlenmekti. E, Buna umuyorum bir sonraki yılda devam edeceğiz. E, daha önce gelenekler dahilinde zaten her davet edilen küratörün e, yaptığı üzere. E, aynı zamanda e, yine Madrid'in önemli kurumlarından Centro dos Artes e, de Dos Mayo e, Sanat Merkezi'nde e, Yine önümüzdeki Şubat ayında Renata Lorenz ve Pauline Baudry solo sergisinin hazırlıklarını da bir taraftan e, sürdürüyorum. E, değerli meslektaşım, e, yakın arkadaşım Çelenk Bafrı'nın e, daveti için teşekkür ediyorum. Bu videoyu, bu videoyu sizlere hazırlamama vesile olduğu için. E, bu e, geçtiğimiz hafta sonu Berlin'de yaşadığım mahalle olan Prenz Lauerberg'te, size şu anda Prenz, bu balkonumdan sesleniyorum sizlere, ee, gerçekleştirdiğimiz Johanna Warscha, Polonyalı küratör e, Johanna Warscha ile ortaklaşa gerçekleştiğimiz Die e, Balkone e, Live Art, Pandemics and Proximity e, inisiyatifini e, sizlerle paylaşmamı istedi e, Çelenk. E, ben de memnuniyetle dedim, tabii ki. E, Bu proje sanırım, e, küratörlük hayatımın benim için en önemli, en anlamlı projelerinden e, biri oldu. E, ve e, hem e, katılan sanatçıların, hem de e, Berlin halkının genel olarak projeye gösterdiği e, sevgi, e, gerçekten sevgi diyeceğim çünkü her gün teşekkür mesajları almaya devam ediyoruz ikimiz de Bizleri gerçekten inandığımız, sanatın inandığımız sorumluluğunu ve kıymetini yeniden canlandırabileceğimize dair güzel bir, güçlü bir ümit verdi bize. Balkon projesi aslında benim bir süredir Berlin'de gerçekleştirmeyi düşündüğüm bir projeydi. Tabii ki Akdeniz hayal gücünden ve sosyalliğinden yetişen bir insan olarak Büyüdüğüm Akdeniz'in balkonlarıyla ile profesyonel hayatıma çok şey katmış. E, Berlin'in balkonları arasındaki farklılıklar e, üzerine bir, son birkaç yıldır düşünüyordum ve bunları bir e, bir mahalle projesine, mahalleleri birbirine bağlayan e, komşuları birbirine bağlayan e, bir bir e, proje dönüştürmeyi e, çok istiyordum. E, Fakat Mart'ın başında tabii yaşadığımız e, dönüşüm, COVID-19'la birlikte yaşadığımız dönüşüm e, bizi Joanna'yla e, aslında geçen Venedik Bienniali sırasında konuşmaya başladığımız bir e, projeyi çok daha hızlı e, ve e, günümüze cevap verir şekilde e, gerçekleştirmemizi e, sağladı. E, her şey e, balkon projesinde, de Balkone, de Balkone Almanca... E, Balkonlar, yani çoğulu, balkonun çoğulu. Bir Balkon, balkone projesi aslında 15 günün içerisinde gerçekleşti diyebilirim. E, belki 16'dır, 17'dir ama daha fazla değildir. E, her şeyi gerçekten çok hızlı bir şekilde e, harekete geçmemizle e, ve sanatçıların verdiği coşkulu cevapla e, kendimizi buluştuk. E, Kendimizi bu projenin içerisinde, bu projenin enerjisiyle e, büyürken, heyecanlanırken e, bulduk. E, bu projeyi e, katılan sanatçıların hepsi bu mahallede yaşıyorlar. Herkes Prenz Lauerberg'de yaşıyor. E, fakat Berlin'in ilginç bir özelliği var. E, Berlin'de yaşayan sanatçılar ve kültür üreticileri genelde Berlin'in dışında çalışıp Berlin'de çok fazla şey göstermiyorlar. Biz de tam bu dönemde Ee, bir aradalığımızı e, bir aradalığımızı yeniden hissetmeye ihtiyacımız olduğumu, olduğumuz bu dönemde e, kendi komünitimizi kendi komünitimizi kendimiz için bir şeyler yapmaya davet ettik. Aslında ilk hedefimiz, ilk amacımız e, biraz buydu. E, Berlin'in gerçekten çok zengin bir e, sanatçı nüfusu var. Prens Lauerberg'de e, tarihiyle Ee, her zaman zaten sanatçılara ve yazarlara ev sahipliği yapmış bir mahalle Berlin'in, Doğu Berlin'in e, mahallesi. Ee, ve e, size şu anda videoda gösteremiyorum ama etrafınızda, şu anda etrafımda olan doku Berlin'in e, son 50 yılına, son 100 yılına, son 10 yılına dair bir sürü izler e, e, taşıyor. E, şehrin kırılmışlığına ve hassasiyetine dair e, göndermeler yapan birçok eleman var e, mimari olarak, görsel olarak etrafında. E, dediğim gibi e, gazetecilerin e, gazetecilerin bize yaklaştığında, e, bizimle röportaj yapmak istediğinde öğrendiği bu bilgi onları gerçekten çok şaşırttı. Davet ettiğimiz bütün tür sanatçılar e, zaten bu mahallenin parçası olan, e, burada yaşayan yıllardır sanatçılar e, ve bu projenin özellikle de e, içinde olduğumuz mahalleden büyümesini çok istedik. Çünkü içinden geçtiğimiz Covid-19 sürecinin kendi lokalimize, kendi etrafımıza daha farklı gözlerle bakmamız gerektiğini ve birlikte yaşadığımız insanlarla daha farklı diyaloglar üretmemiz gerektiğini söylediğini düşünüyoruz ikimiz de Johanna yla. Ee, bu yüzden de bu projeyi bu mahallede gerçekleştirmek, bu mahallenin yeni bir haritasını çıkarmak bu proje üzerinden bizim için e, çok önemliydi. Ee, katılan sanatçılar, e, yazarlar, mimarlar e, hepsi çok zengin, çok birbirinden farklı, birbirinden e, biricik e, jestlerle e, bize geldiler e, ve e, karşı... O karşımıza çıkan ürün, ortaya çıkan birliktelik e, her şeyden önce bizi üretenler olarak, düşünenler olarak e, çok mutlu etti. Bize gücümüzü yeniden ispat etti. Korkuya yenik düşmemenin e, arkasında sanatın her zaman önemli bir rolü olduğunu, hayal gücümüzü, e, fiziksel varlığımızı her zaman zenginleştirdiğini ve bizi ayakta tuttuğunu bu proje tekrar bize göstermiş olduk. Dediğim gibi bu haritalandırmış olduk. Çünkü hiçbir sanatçıyı hiçbir adresle özdeşleştirmedik. Çünkü bu çok yaygındır. Venedik'te de gittiğiniz zaman mesela belli bir sanatçının pavyonuna gidersiniz, belli bir sanatçının işine gidersiniz. Bizim burada yapmak istediğimiz daha tabii ki daha sosyal bir deneyim yaratmaktı sanat üzerinden. Bu yüzden hiçbir sanatçının adresini açık olarak vermedik. Sadece yaklaşık noktalarla ifade ettik. E, ve insanların e, GPS'lerine değil, bu yeni haritalara bakarak etraflarını yeniden kodlamalarını, etrafıyla yeniden ilişkiye geçmelerini istedik. E, ve sadece mahallemizden değil, e, çevre mahallelerden de, Berlin'in çeşitli yerlerinden de bir sürü e, insan merak ederek e, bisikletine atlayıp, arabasına atlayıp, e, Mahalleye geldi ve bizimle birlikte bir proje e, arayışına, proje avına çıktı. Bu yüzden bazı hatta e, gazeteler e, Pascal'ya yumurta avına benzettiler projeyi. E, bizim için bir avlamadan ziyade tabii bu e, daha çok e, sınırların bir sınırların e, birbirinin içinde sınırların eridiği e, ve alanların birbirinin içinde kaybolduğu bir hayal zemini yaratmaktı amacımız ve bunu da başardık. Ee, ne çeşit projeler oldu? Şu anda e, şu anda aslında e, hem ben kendi Instagram hesabımda e, dokumentasyonları paylaşıyorum. Hem aynı zamanda bir Facebook e, event sayfamız var. E, projenin gördüğü ilgi, ilgi üzerine e, projenin kapsamını daha da genişletmeye, e, daha e, bir açık bir format haline getirmeye de karar verdik ve bunun üzerinden bir sayfa, hem bir internet sayfası hem ayrı bir Facebook sayfası da zaten kurma hazırlığı içerisindeyiz. Projelerimiz, üretilen, üretilen proje projede demeyeceğim, daha çok jestler diyeceğim çünkü bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar hızlı bir şekilde üretilen üretilen şeyler, tabii ki bir bütünlüklü belki bir sanat işi her zaman değil e, çünkü bir sanat e, sanat işini yaratmak her zaman daha fazla daha uzun bir e, e, daha uzun bir e, zaman e, emek ve aynı zamanda daha da büyük bir bütçe istiyor çünkü biz bu projeyi zaten sıfır bütçeyle gerçekleştirdik e, herkes gönlünü koydu e, herkes yaşam alanına tekrar e, kendini göstermeyi yaşam alanına tekrar varlığını göstermeyi E, hedef olarak gördüğü için zaten bu projeye bu kadar e, destek oldu. E, ve e, ürettiğimiz projeler arasında da e, ses yerleştirmelerinden, yani jestler arasında da ses yerleştirmelerinden, e, fotokopi balkon posterlerine, e, tuvalet kağıdından yapılan e, perdelerden, e, kişisel e, balkon arşivlerine e, kadar... E, Pek çok farklı e, pozisyondan, jest e, karşımıza çıktı bu projede. E, ve önemli olan e, belki şeylerden bir tanesi de e, farklı alanlardan birçok sanatçıyı davet ettik. E, yani hangi grup, kim kime ait, nereye ait, e, kim nereden geliyor'nun aslında çok önemli olmadığı herkesin öncelikle komşu olduğu bir proje ürettik, birbirine ihtiyaç duyduğu, birbirine ihtiyaç duyduğunu bir kere daha anladığı bir proje ürettik. Bundan sonrası için de dediğim gibi hem bunu açık bir format, açık format bir proje haline getirmeyi hem de belki Berlin'de bu sefer tabii ki bütçeyle, düzenli bir bütçeyle Berlin'de farklı yerlerde gerçekleşecek. Ve yine Prenslauer Belgi merkez görecek ee, bir etkinlik olarak e, tasarlamayı düşünüyoruz. Ee, son sözlerim e, ne olur e, konuyla ilgili olarak e, bilmiyorum. Ben hala e, yaşadığımız deneyimden dolayı inanılmaz derecede mutlu ve heyecanlıyım. E, bu mutluluk beni bambaşka bir yere götürdü. Ee, sadece yazdığımız birçok metinde yazılan, tekrar edilen fikirlerin gerçekten olabildiğini görmek e, insanı gerçekten güçlendiriyor. Ee, bu yüzden söylemek istediğim e, belki de şudur, e, bize dayatılan hiçbir şeye karşı e, geriye çekilmek zorunda değiliz. Her zaman bir çıkış yolu var. Ee, bütün kuralların, bütün gerekli bazen olan kuralların içerisinden hayal gücü alanları, yaşam alanları yaratmak her zaman mümkün. Yeter ki biz isteyelim. Yeter ki biz e, aydınlığa doğru yürüyelim. E, aydınlığın da bizimle birlikte açılacağını düşünüyorum. E, hepinize çok teşekkür ediyorum bu videoyu takip ettiğiniz için. İyi günler. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri